Herkese merhaba. Bugün bir programında bir konuğum var. Evet. Fatih, hoş geldin. Fatih Keçelioğlu. Hoş bulduk Melda. Şöyle aslında programın duyurusunu ben pek fazla yapmıyorum önceden e-postayla. Fakat bu sefer bayağı heveslendim. Tuttum, dün oturdum sabah. Bir e-mail hazırladım kısa. Hı hı. Ve bu ve önümüzdeki iki program, yani toplam üç program boyunca Maya takvimini enine boyuna ele alacağımızı... Benim en azından listemde olan kişilerle paylaştım. E, fakat bir kısmını yapamadım. Onu da bu sabah yaptım. Hı hı. Yavaş yavaş bize sorular geleceğini de umarak e, programa başlayalım. E, Maya takvimi nedir? E, onunla ilgili insanların merak ettiği yüzlerce şey vardır eminim. Varsayımları ve ön yargıları vardır. E, kimisi işte kıyamet kopacakmış 2012'de deyip susuyor. Maya takvimi dediğim zaman. E, sen e, bu konuda oldukça... Fazla birikimi olan ve bunu başkalarıyla paylaşan birisin. O nedenle de bu üç haftaki sürekli olarak Maya takvimi ile ilgili programımızı bence hoş bir sohbet olarak yapacağız. Öncelikle Fatih Keçeli oğlu kimdir, niye buradadır onu sorayım ben sana. Ee, çok derin oldu sonra farkındayım evet. o kadar derine girmeden de Hı -hı. yapabiliriz herhalde. yani aslında Maya takvimiyle e, tanışmamış olsam ve e, bu bilgiyi benimseyip e, paylaşmayı seçmemiş olsam herhalde burada olmazdım <gülüyor> ama <gülüyor> belki başka bir nedenle e, burada olurdu evet mi? belki de e, Bilgi Üniversitesi sosyoloji mezunuyum ben 2001 yılında mezun oldum e, felsefe, sosyoloji, psikoloji derken e, doğu felsefelerine özellikle de İlk başta Zen Budizm üzerine bir merakım gelişti ve bunun üzerine Japonya'ya gittim orada eğitim. Bir dakika tamam. şurada duralım ee, istersen tamam. böyle bu işe merak sarıp da hop Japonya'ya giden pek fazla insan yoktur. Evet. Ee, bunu e, bir şekilde bu imkanı yaratmışsın ee, sen hep böyle misin yani bir şeye merakım olur ve hop diye oraya giderim kaynağına öyle biri misin yoksa bu özel bir durum muydu? Yani evet bu aslında bir sıçrama oldu yani üniversite bitince ilk kez böyle büyük bir hamle yaptım kendi adıma ee, aradığımı bulamadım orada fakat aramadığım yerlerde bazı şeyler buldum ve o da beni e, aslında güçlü e, bir takım e, krizler arkasından gelen psikolojik dönüşümlerle bu noktaya getirdi. Evet, e, güzel. Ben de Japonya'ya gitmek istemiştim. Hmm. E, fakat benim gitme nedenim artık orada yok. Yani aslında vardır muhakkak da. Ben öyle yorumlayıp şimdilik kurtuldum gitmekten hmm. diyorum. Eee Fukuoka'san. Bu hani e, tek e, bir saman sapı devrimi diye Türkçesi, ekin sapı devrimi diye çevrilen bir kitap var. E, One Straw Revolution belki duymuşsun. End ]dır. of History'den bahseden mı bu? Ee, hayır hayır bu Masunoba, Masunobe uh -huh. Foucault. Ee, bu kişi e, hiçbir şey yapmama tarımı yapıyor. Hmm. Du. Hmm. Ama maalesef bu yaz Ağustos ayında kompost oldu diye bir mesaj geldi bana. Yani artık yani... dünyayı terk edip hmm. beden olarak toprağa girmiş. Hmm. E, maalesef o yüzden ben Japonya projemi şimdilik rafa kaldırdım. E, peki sen e, Zen Budizm'den sonra Maya takvimine kadar ki yolculuğun nasıl oldu? Ne zaman keşfettin Maya takvimi diye bir şey olduğunu dünyada? E şöyle oldu Japonya'daki e, masterımdan vazgeçtim ben. Çünkü orada akademik hayatta adapte olmak oldukça zor. Önce Japoncayı Anadolu'nun gibi bilmeniz gerekiyor. Birkaç yıllık bir süreç var. E, ben dediğim gibi akademik ortamın dışında bazı... Bilgiler bulmaya başladım işte meditasyonlar, vipassana, reiki bunlar hani şu anda kullanmadığım yöntemler fakat o zaman bende bir açılım sağladı. Ve yoga ile de tanışmıştım ben özellikle hala yoga ile ilgileniyorum. Ee, Hindistan'a gitmeye karar verdim. Hindistan'da da işte, e, işte o aşram senin bu aşram benim gezerken yoga üzerine bir yerde bir e, seminer e, festivali vardı. Yani böyle bir haftalık. Ee, çeşitli spiritüel öğretmenlerin geldiği orada Maya takvimini anlatan e, elinde şu an kitabını tuttuğun Karl Johan Kalman vardı ve onun bir seviye mi? İsveç. İsveçli. İsveçli. Ee, söyleyeyim. Yakın. Tamam. Ee, onun e, workshopına sunumuna girdim ve bu adam ne diyor diye oturdum koltuğa ve büyülendim Yani çok ilginç bir araştırması var, çok ilginç bir bilgiye sahip. Yani e, biraz hani bu mistikçiler diye bir tanım kullanacağım. Yani spiritüel ...yaşayan insanların içine ben tam kendimi adapte her zaman edemiyorum. Ve e, bunun nedenlerinden bir tanesi de bazı şeyler çok bilimsel değil, yere basmıyor sağlam. Kalamın bir bilim adamı, İsveçli bir bilim adamı ve e, fiziksel biyoloji uzmanı... ...işte üniversitelerde hocalık yapan birisi ve çok bilimsel yaklaşıyor. Ve Maya takvim araştırması son derece e, empirik olarak kanıtlanabilen e, sosyolojik... Arkeolojik, antropolojik, matematik verilere dayanıyor. Ve yani desteksiz değil, destekli ayağa yere basan e, e, bir şey. Diyorsun. Evet, ya bir takım böyle e, sezgisel yönleri de var. Dolayısıyla e, hani mainstream ana akım bilim adamlarının da pek kabul edemediği bir bilgi bu. O daha iyi belki. Belki de. Yani. E, <gülüyor> Yoksa durduğumuz yerde e, aynı tekerleği çeviriyoruz. Değil mi? Çünkü evet, bilimsel evet. diye yola çıktığın zaman e, bir yerde bir sınır var. Ama o sınırı aştığın zaman zaten gerçek bilim böyle bir şey belki de. Tabii yani işte Adorno'nun Heidegger'in söylediği gibi yani bilim de belirli bir noktada mitte dönüşüyor, dine dönüşüyor. Evet Dokmaya dönüşüyor evet. E, dolayısıyla biz e, hem doğunun bilgiliğini, mistisizmini hem de batının bilgisini ve bilimini bir araya getirdiğimizde bence insanlık olarak da bir sonraki e, aşamaya doğru... ...yol alacağız. Dolayısıyla Callum'ın bununla ilgili çok <gülüyor> ciddi önemli bir araştırma yapmış. Maya takvimi de bundan bahsediyor zaten. Kendisi de, bilginin kendisi de bundan bahsediyor. Yani insanlık olarak hem Batı'nın ürettiği işte Avrupa aydınlanmasında içeren bilimsel ilerleme ve evrim... ...bir taraftan da Doğu'nun sahip olduğu daha sezgisel olan ve iç içeriğiyle ilgili yani insanın iç alemiyle ilgili olan... ...bizim biraz tasavvufla sahip olduğumuz... E, yönü de bir araya getirdiğimizde Devam edeceğiz Evet bu tamam. programın adı bir ya Zaten evet. alt başı iç dünya dış dünya <gülüyor> Diye bir şey aklıma geldi benim o zaman öyle evet. e, Yani dışımda ne varsa içimde o var İçimde ne varsa dışımda o var gibi bir mantık e, Böyle bir fikir geldi aklıma bir zaman e, Burada da çok hoş bir şeye rastladım Kitabı e, karıştırırken e, Bir tür Uyumlanma ya da meditasyon gibi bir şeyden bahsediyor kitapta Kalemann. ...nasıl söylüyorsa adını... E, ...kafanızı işte bir yerdeymiş gibi düşünün... ...beyninizin e, sol yarım küresi... ...batıya, sağ Hı -hı. yarım küresi... ...doğuya denk gelecek şekilde... E, ...işte yüzünüz de havaiye dönük olsun... ...dünyanın merkezindesiniz falan... ...çok ilgimi çekti o, çok hoş bir Hı -hı. şey... E, ...ben dahil birçoğumuz... ...aslında sol beyin hakimiyetinde... ...işte ilk kere iki dört budur... ...işte Hı -hı. bunun dışında bir şey yoktur falan... eğilimleri içindeyiz... E, ...dünyada... İşte senin daha sonra belki detayına gireceğin şekilde çağlar boyu aslında değişik fazlara girmiş çıkmış. Hı hı. Şimdi de bir hani bu mantıklı sayısal olan zihnin e, egemenliği e, doruk noktalardan belki iniyor şimdi. E, o yüzden benim hoşuma gitti bu fikir yani ikisini birleştirmek ve e, bir olması Hı hı. vaziyete. Şimdi bu 2002, 2012 pardon e, insanların kime söylediysen Maya takvimi diye ha kıyamet kopacakmış diye söylediği hı. şey. E, bu kitabın son kısmında da hoş bir şekilde aslında kozmik planın tamamlanışı demiş. E, ben işi sonundan başından orasından burasına ele <gülüyor> alırım. Sen gene istediğin şekilde bir düzen içinde programı götür. Ben sana engel olmayayım diyeceğim. Sağ e, Ama Biraz da hani bu baştan ana fikri söyleyelim istersen yani programı izleyenler uh -huh. Maya takviminin ayrıntıları içine girmeden önce uh -huh. ne, senin için ne demek bu Maya takvimi sana nasıl bir duygu veriyor uh -huh. benim içimi ferahlatıyor nedense mesela sebebini çok bilmeden ama uh -huh. sen biraz oradan girersen insanlara belki bir ben bu programı dinleyeyim de sonra ayrıntısında öğrenirim uh -huh. gibi bir duygu verebilir miyiz diye merak ediyorum. Evet öncelikle sorduğun sorular hakikaten kalımının e, araştırmasının ve Maya Takvimi'nin can alıcı noktaları. Yani onları <gülüyor> büyük keyifle açıklamak isterim. Ama evet. dediğin gibi ilk önce bir giriş yapmaktan yanaysan bence de iyi fikir. Ama duygusundan yola çıkalım. Ha, evet, Biraz tamam. sen kendinden söz ediyordun okay. zaten. Hı -hı. Japonya'dan Hindistan'a doğru Hı -hı. gittin. Ee, evet yani Maya takvimi Hı -hı. de o seminerde karşılaştın. Hı -hı. Ve sonra sana, sana şu anda Maya Takvimi deyince tak diye aklına gelen Hı -hı. hani üç şeyi söyle desek. Ne var? Anladım. Ee, yani kaçınılmaz olarak... E, ...maya takvim bilgisinin insan zihninde uyandırdığı... ...ya da ben yine zihinden ve düşünceden gideceğim ama... ...hiçbir şeyin bir kaostan ibaret olmadığı. Yani evet kaos var evrende ama kaostan düzenin üzerinden ka kaosa bir akış var. Yani hiçbir şey tesadüf değil. İnsanlık tarihinde olan... ...hiçbir e, atılım, hiçbir icat... ...hiçbir e, dönüşüm... ...bir tesadüf değil... E, ...ve bir anlamı var... ...ve çok derin bir anlamı var... ...bu anlam bizim... E, ben buna ilahi demeyi seçiyorum. İlahi bir plan içerisinde kusursuz bir yerimiz olduğunu söylüyor. Bu her ne kadar acı dolu olsa da, her ne kadar e, e, bunun içinde büyük körlükler, büyük cahillikler olsa da kolektif anlamda yani bugün dünyaya baktığımızda büyük acı içindeyiz aslında. Yani bir taraftan Maya Takvimi de e, bir e, escapist bir şey değil yani dünyanın gerçeklerinden kaçmamızı gerektirmiyor. Ne yazık ki pek çok insan bunu böyle algılıyor. Ben büyük özen gösteriyorum böyle algılanmaması için. Ama bütün bu acıya ve sıkıntıya rağmen aslında bunun altında yatan bir hikmet olduğuna dair bize bir umut ışığı veriyor Maya Takvimi. Bunlar benim hislerim hı hı, aslında. Hı. Ee, ve daha iyi anlaşıldığında e, bize bu ilahi plan içerisinde, kendi manevi evrimimiz içerisinde, ya yani maddi manevi evrimimiz içerisinde daha iyi yol almamızı, bir sonraki adım atmamızı sağlıyor. Ee, bu bundan dolayı da bir e, kaybolmamışlık hissi getiriyor. Yani bundan önce e, ben mesela açık söyleyeyim, yani 10 yıl boyunca ateist bir insandım e, ve hani hayat bir e, acı bir depresyon nedeni vesaire. Ç ateist ve... <gülüyor> bir insandım deyince ben biraz yadırgadım. Yani ateist hmm. görüşlerim vardı. Belki demek daha doğru. Yani insan başka bir şeydin. Sen muhtemelen de. Ee, o anki bağır basan düşüncelerin onlardı. Yani Demek. tabii insanın bir öz varlığı var bir evet, de evet. zihniyle yaratılan evet. egosu var. O ego ateist bir egoydu. Hadi. Hani belki Öyleyse içeride daha... sevgi dolu bir insandım vesaire. <gülüyor> Hepimiz her şey halinde olabiliyoruz tabii. zaten. Peki bu Maya takvimiyle tanışmanla ateist olduğun dönem ya da o düşünceleri savunduğun dönem arasında... ...nasıl bir e, zaman var yoksa üst üste mi çakışıyordu bu? Ya işte e, Maya Tarkimine tanışmadan bir sene kadar Hı. önce oldu aslında. Anladım. Bu. Yani e, aslında kademe kademe... E, ...zaten Maya Takvi'nde onu söylüyor... ...hiçbir şey bir anda olmuyor, basamaklar var. Yani evrimimizde, kendi dönüşümümüzde veya küresel dönüşümde... ...bazı dönüşüm kalıpları var. Maya Tarkim zaten bunu anlatıyor ve... ...dolayısıyla her bir insanın da aslında kendi dönüşüm kalıpları var ve bu e, ilk önce bir uyanış oluyor. Bir, bir şey bir, bir bir duvara tosluyoruz mesela. Ondan sonra duruyoruz, bakıyoruz. Burada bir anlam çıkarıyoruz. Bu ikinci adım oluyor mesela. Ondan sonra anlamın içinden bir bir ışık buluyoruz ve bunun içine giriyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Bu üçüncü adım oluyor gibi. Hani aslında her insan kendine bakıp bunu analiz edebilir. Böyle süreçlerimiz var senin de o bir yıl aralık vardı diyorsun hı hı. sonra peki Maya takvimini okuyup merak edip hani herkes gibi bir kenara koyup hayatına devam edebilirdin ama sen galiba daha ona odaklanmayı seçtin hı hı. ve onu başkalarına anlatmak gibi bir derdin oldu evet. öyle bir şey istedin hı hı. ben de seni sanırım Nereden? Ha internette aslında okudum senin blogundan bazı şeyler. Evet. Ee, sonra Greenpeace'ten bir arkadaşımız var ortak Pınar. Ee, yani, Soyadı? E, soyadını işte bilemiyorum ben Pınar'ın ama bana e, bir başka üçüncü kişi Greenpeace'ten. Ee, ben dedim Maya takvimiyle ilgileniyorum ve onunla ilgili Fatih diye birini arıyorum. O da bana çay içiyorduk e, Gezi Parkı'nda. Pınar tanır onu dedi. Ben de hangi Pınar dedim işte yüzü gözümün ha. önüne gelmeyen Pınar. Bana hemen bir cep telefonu istedi o Pınar'dan ve senin numaranı verdi. Arkasından aradım aradım hiçbir şekilde ulaşamadım. Ve e-mail adresini alıp sana yazdım. Bütün yaz geçti aradan. Aha. Bir türlü yapamadık bu programı. Sonra senden gelen e-mail e, bugün buradasın sen. E, ben e, bu süreçleri önemsiyorum aslında. Yani bir şeye heyecan duyuyorsun. Sonra onun peşine düşüyorsun. Hı -hı. Ya benim gibi hani Japonya <gülüyor> gitmekten vazgeçiyorsun. Çünkü şimdi Hı -hı. artık orada o kişi yok. Hı -hı. E, ya da işte buluyorsun o insanı ve onunla bir iletişime giriyorsun. Şimdi seninle e, programı yaparken tarihlere de baktım ben. Hı -hı. E, şimdi bu... Doğru söyleyeceğim inşallah 12 Kasım 2008 Bu iki gün sonra 6. gündüzün başlangıcı diyor doğru mu? Doğru Şimdi 6. gündüz nedir diye millet merak ediyor öbür tarafta ama olsun etsinler Bir şeyin başlangıcına çok yakınız şu anda evet. Onu da bilerek istersen sen Hindistan'da ne yaptın sonra ne yaptın birazcık onu özetle sonra tekrar Maya takvimine dönelim Tamam yani e, o kısmı yani, ben, beni de sıkıyor biraz hani, özgeçmiş vermeyi çok sevmem. Özetle ben Maya takvimini 2004 yılından beri e, anlatıyorum. E, yani İstanbul'da başladım çeşitli konuşmalar yapmaya sunumlar yapmaya. E, İzmir, Ankara, Antalya'da çeşitli sunumlarım oldu. Geç, yani 4 yıl oldu sonuçta Hı -hı. biraz tanındım hani insanlar merak ettiği davet ettiği... E, Yurt dışında da geçen sene İsrail'de bulundum üç ay boyunca. Özellikle oradaki çatışmalar üzerinde bir hani anlaşma getirmek, bir barış yanlısı tavır sergilemek amacıyla... ...ve manevi bir yolda ilerlerken tabii orada da çok büyük bir manevi enerji var. İsrail de önemli bir ülke aslında. Hindistan kadar önemli belki. Orada seminerler verdim. Bir de geçtiğimiz, işte bu senenin başında sen beni aradığını da bulamadın. Çünkü Tayland'daydım bir beş ay kadar. Hı hı. Orada da bir yoga okulunda beş ay eğitim aldım. Ee, orada da talep oldu. Nedir bu Maya takvimizi anlattı da anlattım. Bunun dışında bireysel seanslar yapıyorum. O belki e, daha sonraki programların konusu olabilir. İşte çünkü Maya takviminde her günün farklı bir burcu var. E, bu klasik astrolojiden oldukça farklı. Ve e, buna göre de her insanın doğum günü üzerinden çıkarılan bir tabloyla bireysel e, rehberlik yapıyorum diyelim. E, bunun dışında işte yoga ile gerçekten uzun süredir ilgileniyorum ve en sonunda daha bana uygun bir yoga ekolü bulduğumu düşünüyorum. Tantra ile birleştirerek yogayı anlatan bir okul. Çok keyifli gidiyor yani şu anda belki maya takviminin kadar önemli bir konu benim için. Bu. Evet onu da başka bir programda Aa, evet. yaparız. Şimdi maya takvimi odaklı gidelim dediğin evet. gibi. Bu bir zaman işte Burcu'mu ben de bulmuştum. Hatta bilgisayara indirilebilen bir sayaç gibi böyle bir maya Hı -hı. bir evet. şeysi var. calculator şey yapıyor hesap yapıyor. Ondan sonra da unuttum. Benim tabiatım biraz böyle oradan oraya zıplarken. <gülüyor> bu sefer de hafta sonu. Ee, ...internet olanağım olmadığı için henüz kendi burcumu bulamadım tekrardan. Hı hı. Ama onu yapacağım dediğin gibi önümüzdeki programlarda o kısma daha çok geçeriz. Şimdi takvim takvim yani dünyada bir sürü takvim kullanılmış e, ve e, herkes kendi takvimden memnun görünüyor şu anda. Kimisi tarihte yok olmuş kal, kalmamış kimisi de işte bugün dünyaya egemen olmuş hı hı. aşağı yukarı hani bilinen uygar tırnak içinde dünyada hı hı. E, bir takvim kullanıyoruz biz. Hı hı. E, peki Maya takvimiyle bu takvimlerin arasında bir fark olmalı. E, herkes şimdi bu da bir başka takvim mi diye bakacak. Ben onu birazcık açalım istiyorum. Hı hı. Yani bir e, müzik içinde bir ara vereceğiz ama e, ondan önce Maya takvimi nedir ve niye farklıdır? Onu e, anlatırsan e, hoş olabilir. Okay, evet dediğin gibi takvim dediğimizde aslında e, e, böyle Neredeyse bu bizim kör noktamız yani taken for granted dediğimiz, hiç sorgulamadığımız, evet, elimizin altında, elimizin zaten, altında var. zaten olan artık e, varlığını unuttuğumuz bir şey takvim. Hatta takvim beni rahatsız eder. Hep bana böyle <gülüyor> ay şimdi bugün şunu yapacaktım, <gülüyor> bunu yapacaktım gibi evet, duygular verir. Evet. Şimdi takvim denilen şey aslında insanın ve toplumun e, zamanı algılamasına dair temel bir yapı olduğu için... Direk olarak bilincimiz üzerinde bir etkiye sahip. Yani bunu belki şu ana kadar sorgulamadı dinleyiciler ama bir buna bakın. Yani mesela şu anda biz Papa Gregorian'ın işte 16. yüzyılda ilan ettiği, en son haline getirdiği takvim kullanıyoruz. Batı üzerinden bize gelen. Şimdi bu takvim tamamıyla dünya ile güneş arasındaki ilişkiye dayalı bir takvim. Ve bu aslında bizim zamanı. Dünya güneş ilişkisi ile sınırlamamızı yol açıyor. Mesela bazı kültürlerde ay takvimi kullanırlar. Ve hı hı. ayın döngüleri de aslında bir takım önemlere sahiptir. Şu benim sevdiğim bir takvim var. Açık Radyo da çok seviyor. Her sabah bundan okunuyor bir şeyler. Hı hı. Saatli marif takvim. En evet. azından onun üstünde ay takvimine ilişkin şeyler var. Hı hı. Artı mesela mevsimsiz sıcaklar pastırma yazı yarın. ...diye not alınmış mesela. Onlar da hoş. Ama hmm. sadece işi böyle 365 gün... ...her gün birbirine eşit işte biraz uzadı... Hı -hı. ...biraz kısaldı Hı -hı. gibi ele almak... ...biraz kuru, biraz Konu, Kuru e, bunun yanında... ...bizim materyalist bir bilince... ...doğru çekiyor. Yani biz... ...evreni algıladığımızı çünkü zamanı algılıyoruz. Yani zaman ve evren... ...sonuçta işte fizik teorisine göre... Yani ...zaman dördüncü boyut. Biz zamanı... ...dolayısıyla algılarken bunu... E, ...materyal bir şekilde... ...algılamaya koşullanıyoruz. ister istemez... E, Gregorian Göle takvime odaklandığımızda işte e, vergileri ne zaman ödeyeceğim, maaşımı ne kadar alacağım, bir hafta içerisinde ne kadar performans sergileyebilirim? Tabii beni sinir eden kız, Evet. Ya evet. çünkü e, yani pazartesi pazartesi, çarşamba, perşembe yani normalde eğer siz seküler bir e, şekilde zamanınızı geçiriyorsanız hiçbir günün bir diğerinden farkı yok bildik pazarın tatil olması dışında. E, yani en azından işte bir Musevi takviminde, bir Hicri takviminde vesaire biraz daha manevi öğeler var. Şimdi Maya'lara gelirsek, e, Maya'lar bir kere zamanla ve takvimle kafayı bozmuş bir uygarlık açıkçası. E, yani taş evrinden hiçbir zaman çıkmamışlar, hiçbir zaman e, demir çağına geçmemişler. E, fakat e, evrini algılama konusunda çok ileri gitmişler. Bir kere matematikte çok iyi olduklarını biliyoruz. Avrupa'dan yüzyıllarca önce sıfır sayısını sıfırı bulup kullanan bir uygarlık. E, güneş ...ile dünya arasındaki ilişkiyi kusursuz hesaplamış bir uygarlık. Yani 365 gün 6 saatten oluşan güneş yılını hesaplamışlar. Bundan binlerce yıl önce. Ve yani bu... bizim takvimi bulamadıkları için değil maya takvimi. Onu da e, bir hesaplayabilmişler evet, ama... Evet, evet. Birkaç hmm. takvimleri var mayaların aslında. Şimdi en temel ayrım bu güneş takvimi denilen HAB denilen bir takvimleri var. Bunu e, temelde... E, işte tarımı organize etmek ve vergi dönemlerini organize etmek için kullanıyorlar. Öbür taraftan ise tamamıyla güneş döngülerinden bağımsız, ay döngülerinden bağımsız... ...astronomik, materyalist bütün döngülerden bağımsız bir takvimleri var. Biz zaten Maya takvim dediğimizde şu an elinizdeki kitabı baktığımızda... ...daha çok bu spiritüel ya da manevi dediğimiz takvime e, odaklanıyoruz... Ve bu bambaşka bir bilinç Bilinç getiriyor insan için Çünkü her günün farklı bir manevi doğası var her günün farklı bir Anlamı var ve günler Günlerin birbirini takibi Bir evrim getiriyor Yani biz burada bir tesadüfen bulunmuyoruz Sonsuz döngüler yok e, Zamanın başından Evrenin başından bugüne gelen Ve bir gün sonlanacak olan Bir plan var Maya takvimi böyle bir takvim Yani e, 16 milyar yıl kadar geriye gidiyor. Evet. O zaman başlıyor. Evet. Ve 2012'ye kadar ee, gibi gözüküyor, öyle mi? Öyle gözüküyor. Diyelim <gülüyor> şimdi yani orada ufak bir e, detay farkı var. E, 2012'nin bir hesap hatası olduğunu ve aslında 2011'in tamam. e, öyle şey var, yani. detay. <gülüyor> evet, ben böyle 20. yüzyılın son günlerinde yani sonuna doğru hep 21. yüzyıl çok ilginç bir yüzyıl olacak gibi böyle büyük beylik bir lafla dolaşıyordum etrafta. Neden? Hı -hı. Yani öyle aklıma öyle geldiği için. E, ve e, bireyle dev yapılar arasındaki bir e, büyük e, hesaplaşmanın e, belki bireyle yine birey derken. Ee, nasıl diyeyim? Kendi gücünün farkına hmm. varmamış olan e, insan anlamında. Ve evet. e, bunu da bir Greenpeace'le olan deneyimimde işte bu dev şirketler var. Ruhsuz, duygusuz işte evet. e, insandan çok daha fazla haklara sahip olu vermiş nasıl olduysa 20. yüzyılda bunlar. Hı hı. İşte onlarla küçük insanın arasındaki çatışma Sona ereceği müjdesi gibi bir şeyle yapıyordum bu varsayımı hı hı. E, ama tabii yani şu anda baktığın zaman dünyayı dediğin gibi göremiyorum ufukta gibi oluyorsun ama hı hı. bence şu andaki hani e, senin dediğin o mainstream denilen yani her günlük her e, bize şu anda sunulan haberler de tamamıyla e, Onların haberleri Hı -hı. çünkü gezegen o kadar büyük ki ve evren aslında onun her köşesinde olan her şeyi bize rapor etmiyorlar. Hı -hı. Tam tersi hep korkunç şeyleri işte evet. bizi böcek gibi hissettirtecek Hı -hı. şeyleri ya da yapay bir takım etkinlikleri ve onların hani sahte zaferlerini bize anlatıyorlar. Evet. Ama sonuçta e, bence çok daha güzel şeyler de oluyor gezegenin üzerinde. Yani bu ilahi plan kutsal e, Hı -hı. yolculuk yani Hı -hı. neyse adı e, bana göre o... E, Belki de var ama bize bildirilmeyen. Yani hı hı. onu bildirirlerse çünkü yönetilemez olur belki insanlar. Tabii tabii. tabii. Değil Doğru, mi? Böyle evet. bir dert var. Şimdi Maya takviminin aslında diğer takvimlerden farkını e, anlatmaya başlamıştın. Hı hı. İstersen oradan devam edelim. E, hı hı. Ve bu ikinci yarısında programın yani Maya takvimi buymuş diye dinleyicileri evlerine e, rahatça gönderelim programdan. Ne Anladım. dersin? Yani bunu bu kadarını yapamayabiliriz. Tabii bunu hedefleyelim umarım tamam. başarırız diyelim. <gülüyor> tamam iki program daha var söz. olsa. Evet. Ee, Tabi yani bir taraftan yani Karl Johan Kalam'ın yazdığı kitap Türkçe'ye çevrildiği kitaplarından bir tanesi. Maya Takvimi ve Bilincin Dönüşümü diye e, Akaşa yayınlarından çıktı. Bunu... Ee, okun bunun okumasında fayda var hani merak edenler için hı hı. işte benim bir iki blok adresim var belki onları tavsiye edebilirim evet, şimdi, şimdi verelim bir de sonunda veririz istersen tamam bir de e, bir taraftan işte yarından itibaren bu Kasım ayı boyunca İstanbul Ankara İzmir'de seminerler ve sunumlar yapacağım ...hem maya takvimi nedir ne değildir... ...hem de bir takım yeni çağıyla ilgili bazı söylentiler var... ...bunların gerçekliğine bakacağız. Evet bir Hı. de e, senin bu yapacağın sunumlarda... ...görsel malzeme kullanacaksın Tabii. muhtemelen. E, biz radyoda bunu yapamıyoruz Hı -hı. ama... E, ...istersen şimdi o blog adreslerin ikisini de ver... Böyleli, Hı -hı. ...böylelikle insanlar... ...programı dinledikten sonra o sayfalara girip... E, ...o kısmını da tamamlayabilirler... ...diye tamam. düşünüyorum. Yani blogda ben e, hani çok böyle detaylıca anlatamıyorum kitaptaki kadar. Daha çok biraz kitabı okuyan ya da benim seminerimi dinleyen insanların üzerine yeni bir şeyler koyması için fakat tabii ki faydalı olacaktır. mayatakvimi.blogspot.com tamam. Ötekini gelecek hafta verelim. Tamam. Ee, biraz konu dışı. Evet. Maya Takvimi ve Bilincin dönüşme Akaşa'dan çıkan Aha, kitabı evet. da e, önerebiliriz. Hı -hı. Şimdi evet. e, kalamının yöntemi dediğim gibi hem e, empirik ve bilimsel e, verileri, e, verilere Bakmak, bir taraftan da daha e, mitolojik, e, mistik ve sezgisel e, bir şekilde Maya kültürüyle iç içe girmek. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde. ...onun eseri ortaya çıkıyor. Yani ben niye bu kadar kalamını önüne koyuyorum... ...bu arada parantez açalım. Başka Maya taktimi araştırmacıları da var. Hatta sen bir tanesinden hmm. bahsettin... ...geçen buluşmamızda. Jenkins miydin? Jenkins evet. Hmm. Ee, o en ünlüsü. Başkaları da var. Ee, ben onların yöntemini çok benimsemiyorum. Onun nedenlerine belki önümüzdeki programlarda gireriz. Ee, şimdi... ...mesela... ...Çiçen İtsa şehrinde... ...Mayaların... E, Dünyanın yeni yedi harikasından birisi seçilen bir piramitleri var kitabın kapağındaki 9 hmm, kat. katlı piramit hmm. kukulkan maya dilinde ee, ve bu dünya harikasının 9 katı olduğu gibi aslında mayaların diğer büyük şehirlerindeki büyük piramitler de hep 9 kattan oluşuyor. Şimdi Kalam'ın diyor ki may efsanelerine baktığımızda onların zamanla ilgili yorumlarına baktığımızda ki bu aslında çok zor bir çalışma. Çünkü biliyorsunuz İspanyollar geldikten sonra pek e, çok kitap yakıldı. Taş taş kıldı, e, e, sadece dört tane kitap kurtarıldı. <gülüyor> e, ve e, işte tıpkı Çin'in Tibet'e uyguladığı gibi bir e, baskı var ve ki, yani insanlar manevi pratiklerini yerine getiremiyordu yüzyıllarca boyunca. Şimdi bu değişmeye başladı. Dolayısıyla hani çok zor bir bilgi bu. Şimdi Callum'un buradan çekip çıkardığı şöyle bir şey var. En temel resim şu bizim görmemiz gereken. Diyor ki bu piramitler, dokuz katlı piramitler aslında bir tesadüf değil. Boşu başına dokuz kattan oluşmuyorlar. Bunun bir manası var. Bu manada e, yaratılışın e, ya da zamanın dokuz katı olduğunu götürüyor bizi. Şimdi ve... ...bir takım zaman birimlerinde... ...taşlarına bakarak, kitaplara bakarak kalamını ortaya çıkarıyor... ...ve diyor ki bu dokuz katın... ...uzunlukları var yani süreleri var... ...bunlar zaman birimleri aslında. Hmm, tabanı büyük ve yüksek... Tabii. ...ve sonra gittikçe daralıyor ve yok, kısalarak... Yok yok, yüksek, yükseklikler aynı... aynı. ...ama hmm. genişlikler gittikçe... ...tabii ki bir piramit olduğu için evet, doğal olarak... Büyük. ...üstte gittikçe küçülüyor. Ve bunu, burada da e, oldukça sağlam bir matematik var... ...ve e, her bir kat... Bir alttığındakinin 20 katı daha kısa. Şimdi bu bir kural. Şimdi ne demek istiyorum? Birazcık veri girişi olacak ama çok faydalanabilirsiniz. Birinci kat 16 milyar yıl uzunluğunda. 16.4 milyar yıl. Tabii ki bunlar tamamıyla mayaların yıldan haberi yok. Milyar sayısını kullanmıyorlar. Onlar kendi dilleriyle bunu ifade ediyorlar. Bu bir çeviridir. 16 16 milyar yıl. Ee, bu yaklaşık olarak batı biliminin bize söylediği işte büyük patlamaya yakın bir tarih İşte zaman zaman 13 milyarla 20 milyar yıl arasında tahminlerin geldiği bir şey ee, Teori büyük patlama Hani var mı yok mu bu da en olmadığımız bir konu Ama evrenin başlangıcıyla beraber başlıyor Maya takvimi hı hı. sonuçta Çünkü bu ilk kat ilk zaman birimi evet. İkinci kat 20 kat küçük olduğu için 800 milyon yıl kadar önce başlıyor. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum, evet. Evet 800 milyon yıl önce sen yoktun ben yoktum burada. <gülüyor> evet güzel. İnsanlık yoktu. Ee, i̇şte ilk hücrelerin dünya üzerinde yaşamın başladığı hmm. bir kata denk düşüyor bu hemen hemen. Böylece ilk kat maddeyle ikinci katta yaşamla başlamış hmm. oluyor diyebiliriz. Evet. Üçüncü kat 40 milyon yıl kadar önce başlıyor. Yine 20 kat azaldı. 40 milyon yıl önce de bu dünyada evrilen yaşamdan. ...memelilerin ortaya çıkmasından vesaire... ...arkasından hmm. maymunlar evriliyor. Bu da diyor ki Kalam'ın... ...bilincin evriminde bir üst aşamayı getirdi. Yani maymun bilinci... E, ...hücre aleminde... ...yeni bir kata çıkmamızı hmm. sağladı. Dördüncü kata geldiğimizde zaten... ...2 milyon yıl önce yaklaşık olarak... Galiba. Evet, yaklaşık Sahne. olarak. Evet, e, işte Orta Afrika'da ilk... E, hani ...insanın atası olduğuna inanılan fosiller... Ilk, ...yaklaşık 2 milyon yıl kadar eski. Hmm. İşte maymundan insana geçişin... E, ...temel... E, ...sıçraması yaklaşık o zamanda oldu. Bu da Maya takviminde dördüncü kata denk düşüyor. Beşinci kat 100 bin yıl kadar önce başladı. Yine 20 kat azaldı ve bu da e, daha kültürel bir bilince sahip olan. Artık konuşmaya başlayan, ortak e, konuşma dilleri yaratan, henüz yazı yok. E, fakat sanatla ilgilenmeye başlayan vesaire böyle bir e, insan bilincinde yeni bir... Aşamanın ortaya çıkışını hmm. görüyoruz. Bu bildiğini bilmekle alakalı olan insan mı? Yani Homo sap sapiens denen tür mü bu? Acaba? Ee, homo sapiens değil. Homo sapiens. Senden daha... evet. Yani işte hmm. bunun en önemli atılımı. E... Homo erectusla oldu yani. Hı, evet Henüz... dört ayakta değil artık ayakta. Evet neandertal insan vardı önce. Homo erectus vesaire. Ya yani bunları zaten siz hani tutup da maya takviminin zaman döngülerine bakıp bir taraftan da biyolojik kanıtlarla karşılaştırırsanız göreceğiniz bir şey. yani burada, burada biz gibi. evet yani herhangi bir e, uydurma bir şey yok yani. Hı hı. Evet. Sadece bu ilişkinin e, <gülüyor> burada işte hassas konuşu Buna baktığınızda e, evet böyle bir ilişki var ve bu çok anlamlı. D dediğiniz yeriniz sizin aslında zihniniz değil. Daha içeriden bir ses o. Hmm. Daha sezgisel bir şey onaylıyor burada. Evet burada bir mana var diyor. Yok siz orayla bağlantı değilseniz büyük ihtimalle sadece zihinsel olarak baktığınızda şüpheci olmaya devam ederseniz <gülüyor> bunu yargılayabilirsiniz. Ha, ya inanırsınız ya inanmazsınız. Evet. Ee, Dolayısıyla bakış hmm. açısı önemli. O zaman diğer kata geçmeden önce e, bu takvimin nasıl ortaya çıktığını da istersen anlat. Benim hani bilebildiğim kadarıyla bir gün bir mayalı maya. E, ...insana oturup işte böyle Hı. bir takvim tasarlasak... ...ne iyi olur arkadaşım diye Hı. karşılıklı yapmıyor bunu. Evet. Bu bir zihin, farklı bir zihin durumunun ürünü. Aynen mi? öyle. İstersen evet. onu da anlatalım. Hı. Çünkü işte sen yaptığın o ayrım Hı. hani... ...zihinle, kalple Hı. ayrımını. Onun için söyledim. Hı. Bir iki kere her şeyden önce merak edenler olabilir. Yani tabii ki mayalar e, uygarlık olarak... ...bu bilgilere sahip değillerdi. İşte 16 milyar yıl önce büyük patlama oldu... ...ya da 800 milyar önce hücre ortaya çıktı. Bunu bilmiyorlar. Evet. Sadece sezgisel olarak diyorlar ki... E, tabii bu sezgiye de nasıl ulaşıyorlar? dedin farklı bilinç hallerinde. Şamanik kültür bir kültüre sahip oldukları için işte ayinler, işte psikadelik e, bir takım bitkilerin kullanıldığı bir takım seromoniler. E, hatta Stanislav Grof diyor ki araştırmacı işte kan akıtıyorlardı çok fazla bedenlerinden ve hmm. ölüme yakın deneyimler evet. yaşıyorlardı falan gibi. Böyle birazcık evet. korkuta, korkutucu da olabilen takım yöntemler izliyorlar. Kendi içlerinde maya kültürü bu arada e, hani daha... ...böyle insani oldukları, biraz daha az insani oldukları süreçler de var. Hı. Hani işte insan kurban ettikleri dönemler de var. Ama tamamıyla çok e, böyle tasavvufi bir gönül anlayışına sahip oldukları dönemler de var. Evet, yani Geri böyle gündelik ha. hayatı içinde bir gün maya takvimini yapalım ha. diye oturmuyorlar. Yok, öyle değil. Ama belli bir e, hale gelip, zihnin evet. durumuna gelip o zaman e, bunlar onlara geliyor. Evet, Zinlikte yani bir takım şey, e, yani onların kendi deyimleriyle tanrılarla temasa geçiyorlar hı hı. ve bir ilham geliyor. Evet. Ya da şamanik işte zihin ötesi trans halinde bir takım deneyimlerle zamanın doğasını keşfediyorlar. Ve bugünkü bilimin şimdi bize işte 16,5 milyar yıl önce büyük patlama olmuştu Hı -hı. belki de falan dediği bilgiye bir laboratuvar bir araç gereç bir farklı teknoloji olmaksızın erişiyorlar. Evet tek sahip oldukları Hı -hı. araçları kendi bedenleri Hı -hı. ve işte bir takım. Bilgiler işte doğanın bitkileri işte mantarlar bir takım hı -hı, hani hı. şamanik. Evet. E, Geçen hafta ben yani. seninle konuşmadan önce miydi hatırlayamadım şimdi ama. E, Merkez Efendi'den bahsettim. Kendi gittiğim o fitoterapi hı -hı. kursunun olduğu merkezle ilgili. E, orada da işte bir e, Dervişin Dünyası diye bir 5 CD'den oluşan albüm var elimde. Hı -hı. E, ondan bir Devran isimli bir e, ne diyeyim ona bir müzik ve hı -hı. hain. E, müziği diyelim. Onu e, çaldık programda. Evet. O gittikçe hızlanan ve işte gittikçe yükselen hmm. bir şey, bir tempo var. E, sonuçta bütün mesele zaten şu anki hani iki kere iki dört zihinden kurtarmak kendini. Ondan hmm. sonrası herhalde açık olduğun zaman değişik bilgilere ulaşmak mümkündür. Yani bunların da böyle bir ürün olduğunu Maya takviminin söyleyerek belki diğer takvimlerden de farkını e, koymuş oluruz diye e, onu hatırlamak tabi Tabii tabii. Ben. Yani işte onu en başta çekmeye çalıştım o çizgiyi. Yani daha materyalist ve astronomik bir bilincin eseri değil Maya Takvi'nin. Evet. Hani öyle eserleri de var. Onda da çok şaşırtıcı hesaplamalara sahipler. Bence zaten o astronomik isabetliliği getiren birazcık da bu sezgisel ve şamanik çalışmalarının etkisi. Hmm. Çünkü diyorlar ki işte Venüs döngüleri, dünyanın güneş etrafında döngüleri vesaire. Bunların belirli bir önemi var. Fakat bundan daha önemli, daha derinde yatan dö döngüler var. En önemlisi bu. Dolayısıyla bunu anlamak ve bunu medeniyetimizin merkezine koymak zorundayız hı, O zaman ikiliğin olduğu dünyayı kabul edip onun kurallarına göre kendilerini de organize ediyorlar. Ama birliğin e, temelinde de ayrı bir arka plan yaratma evet. e, istekleri var. Ya Bir taraftan e, hani şu anda biz Maya takvimini inceleyip araştırıp çok bilgece bir noktaya gelebiliriz diyelim. Hı hı. Onların gelebildiği anlamına gelmiyor bu her hı hı. zaman için. Çünkü sonuçta... ...insan bilincini yöneten bir takım e, metafizik güçlerin olduğunu söylüyorlar. Ve bunlar zaman aralıklarında, e, belirli zaman aralıklarını yönetiyorlar. Hmm. O Aha. zaman onların e, hakimiyet altında oldukları dönem... E, ...işte nedir? Milattan önce e, birkaç bin, üç bin miydi? E, ya yani işte üç binlerde hmm. başlıyor. 2500'de e, önemli bir takvim bulunuyor. İşte Zolkin hmm. dedikleri bu manevi takvimin önemli bir parçası. İşte sonra 400'er yıllık, yaklaşık 400'er yıllık dönemlerle... ...gece ve gündüzleri yaşadık, yaşadığımız için tüm insanlık olarak... ...onlar da bununla uyumlu bir şekilde evet, daha aydınlık evet. ve karanlık dönemler yaşıyorlar. Evet, o bilgiye sahip oluyorlar bir şekilde ama ha? onu yüzde yüz hayata geçirebildikleri evet. zamanda yaşamıyorlar. Evet, çünkü bu okyanustur. Yani Maya bize içinde yaşadığımız okyanusu söylüyor, gösteriyor. Ee, suda yüzen balık suda yüzdüğünü bilmez. Hı. Ee, biz de insan olarak nasıl bir bilinç deryasında yüzdüğümüzü çok iyi bilmiyoruz... Maya takvimi bize bir resim olarak çıkarıp sunuyor. İşte sen böyle bir denizde yüzüyorsun. Böyle zaman aralıklarıyla evriliyorsun. Ve bütün bu evrimin manası da bunu çok detaylı bir şekilde sunabiliyor bize evet. bu bilgi. Ee, şimdi hı. nereye gelmiştik? 100 bin yıllık evet. e, kata gelmiştik. Ben evet. seni orada böldüm ve başka yerlere gittik. İstersen oraya Aha. dönelim. Şimdi belki programı yeni dinlemeye başlayanlar vardır. Çok kısacık. Hı hı. E, birinci kattan başlayalım. 16 milyar yıl önce başladı. ilk madde diyelim biz buna. ikinci kat 800 milyon yıl önce başladı. İlk hücreler ve canlılar dünya üzerinde. Üçüncü kat maymunlarla 40 milyon yıl önce. E, dördüncü kat 2 milyon yıl önce insanoğlu maymundan evrime e, insana evrilerek. E, ve beşinci katta 100 bin yıl kadar önce başladı. Artık daha e, ileri e, bir takım manevi değerlere sahip, kültüre sahip, konuşmayı beceren, anlaşabilen insan. Daha evrilmiş insan. Altıncı kat ise Mina'dan önce 3115'le başladı Şimdi bu dönem pek çok tarihçiye göre de insanlığın e, medeniyetinin başlangıcı. Yani bizim işte Sümer işte Mezopotamya, e, Mısır e, ve Indus Valley yani işte bugünkü Pakistan'ın olduğu e, Akarsu oradaki Akarsu'nun etrafındaki uygarlıkların artık yazıyı icat ettiği, taş devrinden çıktığı, işte e, büyük binalar inşa etmeye başladığımız bir taraftan işte tek tanrılı dinleri icat etmeye başladığımız bir taraftan e, e, ekonomik sistemleri işte ilk yani para demeyeceğiz bunu ama işte direkt değiş sokuş yerine gümüşün ölçülmeye başlandığı vesaire bir dönem. Yani birdenbire insanlık bilincinde öyle bir deprem oluyor ki biz bugünkü şu anda yaşadığımız dünyanın tohumunu atıyoruz Hı. aslında insanlık olarak. E, ve bu da Maya takviminde tam olarak o döneme denk düşüyor. Bunu e, altıncı kat olarak ...görüyoruz. Bunun üzerine dururuz. Bu önemli bir kat. Bilincimizi şu an çok etkileyen ve aslında neden dünyada bu kadar çok ikiliğin olduğunu, bu kadar çok savaşın olduğunu ve insanın insana hakim olmasından insan insana hakim olmasının çok ön planda olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bunu da Maya takvimi işte metafizik boyutta belirli bir bilinç dönüşümüne bağlıyor. Bunlar herhalde bazıları için çok açık değil. Bunları genelimizdeki haftalarda tartışırız. Ben şimdi şu resmi tamamlamış olayım. Tamam sonra, Ondan sonra istersek e, bir ara verebiliriz. Evet, bu bir yaparız. altyapı olur. Hı? Şimdi yedinci kat 1755'te başladı. Yaklaşık Hı. 250 yıllık bir süreçtir bu. 1755 işte yani Avrupa aydınlanmasının yani Avrupa'da başladığı bir dönem. Arkasından endüstri devrimi, sanayileşme, işte e, kolonileşme ile beraber buradan küreselleşmeye kadar gelen... Bir dönem. bu da aslında bir önceki katın üstüne e, çok e, yangına körükle gitmek gibi dünyanın çok materyalist bir noktaya gelmesini sağlayan işte sömürünün bir aşırı uca doğru evet yani sömürünün üst plana gitmesine neden olan aynı zamanda e, ateizmin işte tanrı tanımazlığın e, aşırı materyalizmden gelen bilimsel metodun hakimiyetinin artık son noktaya gelmesini sağlayan bir bilinç katı. E, 1999'da ise 8. kat başlıyor. Şimdi bundan itibaren burayla beraber bir şeyler değişmeye başlıyor. 999. Daha e, kolektife inanan, insanın içindeki güce inanan, daha sağ beynine sezgiyle hareket eden e, bir bilincin uyanmasını neden oluyor? İşte e, yani bunun mesela teknoloji alanındaki sıçraması internet ve cep telefonlarıyla beraber hı hı hani daha kolektif bir dünyanın mümkün olmasını sağlıyor ve bugün işte mesela sen dedin ya büyük firmaların haberlerini dinliyoruz biz televizyonda. Şimdi internet diye bir şey var. İnternete siz girdiğinizde istediğiniz haberi okuyorsunuz. In the Media diye bir organizasyon hı -hı. başladı 99 yılında. Evet. Ee, Benim tabii daha kuşkucu arkadaşlarım internetin de tabii Amerikan ordusunun eskisi bir icat o. Hani onlar bir hı. şey kullandılar ve bize attılar. Hı -hı. Ve şimdi onun üzerinde de aslında korkunç bir denetim çabası var diye bana geliyorlar. Ben de içgüdüsel olarak yine yani internetin aslında her tarafı çekilebileceğini ve onların böyle silahlar geliştirmesinin aslında internetin gücünün büyüklüğünü gösterdiğini. Yani evet. sen bir e, diyelim ki Iı, silah icat ediyorsun karşı tarafa bir kalkan icat ediyor onu durdurmak için. Onun Hı -hı. gibi yorumluyorum ben. Yani evet. ben daha çok e, senin gibi düşünüyorum açıkçası. Anladım. Ama tersine düşünen Hı -hı. insanlar da var. Ee, yani olabilir. Ben e, mümkün olduğu kadar her Hı -hı. iki görüşü de e, yani sadece iki görüş varsa iki görüşü, üç görüş varsa üç Hı -hı. görüşü evet. kapsamaya çalışıyorum. Evet. Ve Maya takviminin derinliğinden bakarak açıklamaya çalışıyorum Hı -hı. elimden geldiğince. Hı -hı. Evet. Şimdi e, dolayısıyla evet e, Amerikan ordusunun bir internet ve e, hani kontrol edilmeye çalışılıyor doğrudur fakat kontrol edilemeyen bir tarafı da var e, Hı -hı. işte yani çok basit bir örnek e, olumlu ve olumsuz yönleriyle zeitgeist diye bir film var mesela Hı -hı. internet Hı -hı. filmi bu yani engellenemedi ve e, bilinçte önemli bir uyanışa yol açıyor. İnsanlar onu Hı -hı. seyredince gerçekten bir bakıyorlar. Ya. Evet dünyanın altında yatan sistem hakikaten de bir, bir sakat ha, bir şey var. Ben seyrettiğimde hani Hı -hı. çoğunu biliyorum. Bunların zaten elim ayağım kesildi. Bende olumsuz bir duygu yarattı ama ikincisi Hı -hı. varmış onun enerjiyle ve çevreyle ilgili olan. Onu muhakkak seyret dedi bir arkadaşım. Hı -hı. Şimdi onu indireceğim internette. Evet, onu ben la. izledim. E, finansal Hı -hı. sistem üzerinden gidiyor ve işte Hı -hı. E, Dünya Bankası'nın ve Amerika'nın dünya ülkelerini nasıl içeriden çökerterek e, Hı -hı. onları kendisi kendi yani bir şekilde bir modern kölelik hatta belki postmodern bir kölelik altında yönettiğini hı. söylüyor gerçekten güzel mesajları var evet. benim katılmadığım tek yönüm filmin e İlk filmin başında işte İsa'nın olmadığını iddia etmek için bu kadar inat etmesi. <gülüyor> evet, epey uğraşmışlar. Sürekli koyuyorlar baştan. Aşağı. Hep onun Aha. annesi de M ile başlıyordu Aha. ismi, bunun annesi de M ile başlıyordu ismi falan. Evet. Yani... Ama yine de güzel evet. bir e, açılım bu insanlık Hı -hı. bilincine. Yani evet. e, tamamiyle işte e, 24 saat hani televizyon kariyer finansal sistem döngülerinde için. yaşayan insanlar Doğru. için hakikaten bir yeni bir çatlaktır bu. İyi bir faydalı bir çatlaktır. Evet. Hani biz buradan çıkalım. Daha daha iyisini sonra yaratırız. Ben mesela hmm. orada bir Venus Project var. Venus Projesi, hmm. bir mimar bir arkadaşımla tartıştığımda bu konuyu, e, aynı zamanda permakültür konusunda hmm. da çalışıyor. Hani bunu çok e, böyle bir yine bir Amerikan vari ve e, çok <gülüyor> faydalı olmayan bir sistem olarak gördü. Film izlediğinde görürsün zaten. Evet. Şimdi biz buraya nereden biz geldik? Biz internetin 99 yılında evet. ortaya çıktığını ve aynı hmm. zamanda onun bir Maya takvimin 6. katı. Sekiz. Sekiz. pardon yanlış Aha. söyledim. 8. katı olduğunu söylüyorduk. Evet. Ki orada. Devam edeyim mi? Tabii. 8. kat. <gülüyor> <gülüyor> yani bu e, şey ipin ucu kaçmasın diye böyle tabii, yapıyorum. Tabii tabii. <gülüyor> Hayır sen mesela programcı benim ya burada sen misafirsin sen benden çok saate bakıyorsun. <gülüyor> ben şaşırıyorum Allah'ım tamam rahatla boş ver <gülüyor> Sunum tecrübesinden geliyor. <gülüyor> tamam hayır ben de biraz ipin ucunu koyuverelim nereye giderse. Oradan vol Volkan zaten elini ayağını ho diye bize uzatıp e, kesin diyeceği zaman da kapatacağız programı zaten. Anlasın. Biraz daha hani ama 8. kattayız ve 99 yılındayız evet. Evet yani bu öyle bir bilinçte öyle bir harekete yol açtı ki. İşte baktığınız zaman hani evet bir taraftan Monsanto ve genetik modifikasyonlu tohumlar vesaire dünyayı ele geçirirken bir taraftan da organik tarım hı hı. konusunda mesela büyük atılımlar var işte ee, hani sertifikalar vesaire organik tarım yapan e, kitlelerde bir artış var doğaya dönüş. Ee, hani ne kadar sağlıklı ya da dil tartışılır Doğuya dönüş doğum istiszesinin tekrar bir değer kazanması Bunun iyi ya da kötü olması gerekmiyor zaten Bunlar olmuyor akış yani. evet. Böyle evet Evet Evet aynen ya yani ilahi plan böyle akıyor diyor <gülüyor> Maya taktirini şu an yani evet. biz 5000 yıldır böyle bir e, sol beyin ucuna gittik rasyonel Batı hakimiyetli bir dünya yarattık üstüne yedinci katla beraber iyice materyalizm Avrupa aydınlanmasının dayatması ve sanayileşme geldi şimdi 99'dan itibaren yeni bir şey uyan, uyanmakta. Ve bu yeni şey aslında eskiyi öldürmek için de değil. Hı. Eskiyle yeninin bir sentezini evet. oluşturup bir sonraki katı zaten henüz bahsettimediğim bir dokuzuncu kat var. O dokuzuncu katla beraber aslında bu ilahi planın tamamlanışına doğru götürdüğünü söylüyor Maya takvimimize. Şimdi buna inanın ya da inanmayın <gülüyor> resim budur. Yani özetle Maya takvimi diyor ki insanlık bilincinde olan biten her şeyin... E, bir açıklaması var. Burada derin bir mana var. Biz insan beyniyle biz yarattığımızı düşündüğümüz şeyleri aslında kozmik enerjileri kanallık eden bir beyinle yani beynimiz aslında bizim bir anten hı hı. ve ilahi planın enerjilerini kanallık ediyoruz. Belirli bir zaman geldiğinde işte telefonu icat ediyoruz, işte interneti icat ediyoruz, organik tarıma başlıyoruz veya dünyada büyük savaşlar oluyor vesaire. Bir de gelgitler var değil mi? Ona da belki bir sonraki programda gireceğiz. Geceler, evet. gündüzler arasında gidişler. Tabii tabii. Gidişler. Yani bu çok detaylı bir plan evet, aslında. Çünkü niye? Aslında bu... Iı, Galiba 1800'lü yıllarda da bu şeylerin ilk e, tohumları var. Yani biz arada bir 20. yüzyıla gelirken her şeyi unutup... ...şimdi organik tarım dediğimiz şey zaten daha önceden de var. Hı hı. Çünkü işte e, Rudolf Steiner diye bir adam var Biliyorum. mesela. Tutmuş adam işte... E, Zihinsel engeller için organik tarım yapılan bahçeler falan tasarlamış oralarda insanların Hı -hı. eğitilmesi vesaire. Veya rahatlatılması, iyileştirilmesi. Sonradan şimdi biz 20. yüzyılda yeni bulmuşuz gibi bu organik tarımı bununla eğleniyoruz falan. Yani o da ilginç. Hı -hı. Aslında o gelgitlerden de bahsetmemiz evet. lazım. Evet, yani... Bence müziği falan boş verelim biz istersen. <gülüyor> okay. Şimdi bir 10 yok 5 dakika 6 dakikamız daha var. Mı? orada görebiliyor muyum? Doğru. Tamam. Altı dakikamız daha var. İstersen Hı -hı. takvimin biraz da detaylarına girelim. Yani dokuz kat olduğunu insan Hı -hı. bilincinin Hı -hı. evriminin takvimi gibi Hı -hı. anladım ben bunu. Ya Hı -hı. da kozmik bilincin evriminin takvimi. Ee, bunun dokuz kat olmasından başka nasıl ayrıntıları var? Birazcık da istersen e, Hı -hı. onu söyleyelim. Tamam. Ee... Ya yani Maya kültüründe ve Maya takviminde temel bir sayı var, 13. Hı hı. Bunun çok e, hani evrenin temel sayılarından birisi olduğunu söylüyorlar ve her bir kat kendi içinde 13'e bölünüyor. Şimdi bu 13'ün her birinin farklı bir onların deyimiyle bir tanrı tarafından yönetildiğini söylediklerini hı hı. biliyoruz. Yani işte ateş tanrısı, ölüm tanrısı vesaire bir bir mitolojik e, şeyler, e, tanrılar. Şimdi bunlar tabii ki hani e, bugünkü bakış açısından baktığımızda Bence çeşitli e, frekanslar yani fark, farklı bilinç yani. frekansları evet. birbirini takip ediyor. Ve bunların da şöyle bir doğası var. Tek sayılı olanları daha e, aktif, e, daha yaratıcı bir doğaya sahipken çift sayılı olanları aradaki 2, 4, 6, 8 olarak gidenler de daha pasif, daha e, yıkıcı bir doğaya sahip gibiler. Hı. Dolayısıyla evrim dinamikleri kendi içerisinde de Aktif, pasif, aktif, pasif. Yin yang gibi. Yin yang gibi, evet. evet. Ee, gece gündüz gibi akıyor. Hı hı. Dolayısıyla buna, 13'ü o şekilde koyduğumuzda 7 gündüz 6 gece çıkıyor. Hı hı. Birbirini takip eden, 1. Bir, gündüz 1. gece, 2. gündüz 2. gece şeklinde giren hı. bir kalıp. Şimdi ne demiştik? Mayalar aslında yaratılışı anlamak istiyorlar, yaratılışı anlamak istiyorlar. Ve e, buradan önemli bir parantez açacağım bu arada. Yani Maya takviminde biz e, o dokuz katlı piramide baktığımızda şunu görüyoruz ki evrim dediğimiz şey gerçeklik taşıyor. Yani bugün Batı biliminin işte Darwin üzerinden gelen evrim anlayışını doğrulayan bir bilgi bu Maya takvimi. Ancak yaratılışı dışlamayan bir bilgi bir taraftan. Çünkü diyor ki bu ikisi aslında aynı şey. Evet. Yani evrim ve yaratılış oh. birbirinin içinedir. <gülüyor> evet. Ya yani bu da aslında insan beynindeki, insan kolektif zihnindeki büyük bir çatlağı da onarıyor. Çünkü bugün bilim adamları e, diyorlar ki yaratılış diye bir şey yok kardeşim işte görmüyor musun? Kanıtlarımız var evrim var. Bilim adamları da diyorlar ki pardon, din <gülüyor> adamları bu evrim büyük bir yanılsamadır. E, yaratılış vardır işte Kur'an'da böyle zaten. İşte böl ve yönet gibi bir şey böyle evet. yönetiliyor insanlar zaten. Yani ya bu kamptasın ya öbür kamptasın evet. şeklinde evet. bir şey yani. Bu da aslında, hem bu hem öteki aha, aslında. Yani 5000 yıl önce başlayan insan bilincindeki Hı. o derin ayrılığın eserleri bütün bunlar. Bu da kötü değil. Akışın bir parçası. Kötü değil. Evet. Oldu olan bu. Evet, evet. <gülüyor> yani... Hoşlanmaz bazılarımız. Bazilerimize çok hoşlanıyor aha. bu durum. Evet. Yani bence hani bilimsel objektif sosyoloji yapmak istiyorsak olanı görmek Hı. gerekiyor ki buradan hani evet. Farkındalıkla çıkalım. Zaten bu şey geceyi gibi. kötü bulup gündüzü iyi bulmak gibi saçma bir şey esasında. Gece olmadan gündüz olmuyor. Evet aynen evet, öyle. Evet, evet. Ee, ne yazık ki ilk başta bazı insanlar böyle yaklaşabiliyor bu konuya. Neyse önemli değil. Ee, şimdi yedi gündüz altı gece demiştik. Şimdi bu da yine e, işte e, Musevilerin Kutsal Kitabı'nda yazar ki eski ahitte Tanrı Dünya'yı işte altı günde yarattı yedinci günde de dinlendi. Hmm. Yani demek ki bir yedi gün var orada ama yedinci günden sonrası yok. Yani dolayısıyla sanki yedinci gün son günmüş gibi arada da altı tane gece var yani bir yedi gündüz altı gece kalıbı var hı hı. Ee, bunu aynen görüyor iki dakikamız kaldı evet. tamam yani bu yedi gündüz altı gece kalıbı Maya takvimine göre de var ve her bir e, alt dünyanın içerisinde yani her bir premit katının içerisinde bu yedi gündüz altı geceyi biz görüyoruz. ...dolayısıyla şimdi bunun detaylarına bugün giremeyeceğiz tabii ki... ...böyle bir detaylı bir akış da var. Yani evrim aktif, pasif, aktif, pasif süreçler taşıyor. Bu aslında... Eski ...Musevi Hristiyan dolayısıyla Müslüman genellikteki Tanrı'nın dünyayı 7 günde ile örtüşüyor... ...ve bunun tarihlerini veriyor bize Maya <gülüyor> takvili. Ve Mayaların bütün bunlardan hiç haberi yok. Yani bu kitaplardan, bu bilgilerden kendi alanlarında kendi kendilerine tabii, tabii. bu sonunca bambaşka bir yolla varmışlar. Evet ya bu da ilginç evet. bir örtüşüm. Evet yani Orta Doğu kaynaklı semavi dinlerle Şamanik Maya kültürü arasında bir köprü var aslında. Evet. Burada çok ilginç başka detaylar da var ama... Yerimiz olursa paylaşırız. Evet o zaman şimdi hızlıca geçti bu saat. Ben teşekkür ediyorum öncelikle geldiğin için. İkincisi bir adres verelim. Bu programın adresi birprogramı at yahoo.com açık hı. radyo lisanıyla. Hı hı. Bu konuda yorumlarınızı meraklarınızı sorularınızı her şeyinizi Fatih Keçeli oğluna iletmek üzere bir hı hı. programına yazabilirsiniz dinleyenler için söylüyorum bunu. E ayrıca e, blog neydi senin şeyin? E, Maya takvimi nokta blogspot blogspotgele biz de com diyoruz. Com, evet, doğru. <gülüyor> tamam. Ee, böylelikle programın sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler. Şimdi mayalar hakkında e, herkes bu hafta dersini çalışacak. Evet. E, Maya takvimi ve bilincin dönüşümü kitabına bakılacak. Aha. Ve haftaya gelmeden önce biz bu stüdyoya inşallah bize çok güzel sorular Aha. da gelecek e-postayla. Evet. ikinci programı ona göre Aha. de şekillendireceğiz. E, bu arada işte yarın akşam Taksim Meydanı'nda e, bir şeyim var, e, seminerim var. Benzer konular üzerinde. Hafta sonuna Sonra İzmir'e gidiyorum. İzmirliler hı hı. E, takip edebilirler. Blogıma koyacağım. Nerede nasıl seminer veriyorum. Bununla ilgili bilgi bugün bakabilirsiniz. Akşama doğru koyarım.